Şüheda bu tabir üç manaya tatbik edilebilir. Birincisi büyük ediplerdir. Bu manaya göre onların muaraza manasında bizim kuvvetimiz muarazaya kafi değilse de büyük edip ve hocalarımızın muarazaya kudretleri vardır diye söyledikleri yalanı da Kur'an-ı Kerim vadhu emriyle kesip atmıştır. İkincisi muarazayı destekleyip şahadet edenlerdir. Bu ihtimale nazaran, onların biz muarazaya girişsek bizi destekleyen, şehadet eden yoktur diye gösterdikleri bahaneyi de Kur'an-ı Kerim müsaade vermek suretiyle haydi şahitlerinizi de çağırınız, sizi takliye etsinler diye o bahaneyi de yalana çıkartmıştır. Üçüncüsü, Alihe manasınadır. Bu manaya nazaran sanki Kur'an-ı Kerim onlara karşı Yahu, bu kadar taptığınız ilahlarınız varken, böyle dar ve sıkıntılı bir vaktinizde ne için onlardan yardım istemiyorsunuz? Onları çağırınız ki, bu muaraza belasından sizi kurtarsınlar, diye, bu cümleyle onlara tehekküm etmiş, yüzlerine gülmüştür. Şühedâ ekum, ihtisası ifade eden şu izafe, şüheda kelimesinin her üç manasına da bakar. Şöyle ki, 1- Mademki büyük edip ve hocalarınız vardır, tabi'i aranızda irtibat, hürmet ve muhabbet vardır. Ve yanınızda hazır olup, gayip de değillerdir. Eğer onların bu dehşetli muarazaya kudretleri olsaydı, herhalde yardım edeceklerdi. Demek onlar da sizler gibi acizdirler. Kusurlarına bakmayınız. 2- Muarazada sizleri destekleyecek, şehadet edecek her kim olursa olsun, kabul ederiz, çağırınız. Ama onlar böyle bedi butlan bir davada yalan şahadete cesaret edemezler. 3 Mabut ittiaz ettiğiniz alihleriniz nasıl size yardım etmiyorlar? Onları da çağırınız bakalım. Fakat onlarda can yok, şuurları da olmadığı gibi hiçbir şeye de kadir değillerdir. Onları da mazur görünüz. Min dunillah yani Allah'tan maada bu kayıt Şühedanın birinci manasına göre tamimi ifade eder. Yani Allah'tan mağda dünyada ne kadar erbab fesahat varsa çağırınız. Şühedanın ikinci manasına nazaran acizlerine işarettir. Çünkü bir meselede aciz ve mağlup olan yemin eder, şahitleri gösterir. Bu acizler için bir usuldür. Şühedanın üçüncü manasına göre onların Rasul Ekrem ile muarazaları adeta şirk ile tevhid veya cemadât ile hâlık-ı arz ve semavat arasında bir muaraza olduğuna işarettir. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Bu cümle, biz istersek, Kur'an'ın mislini yaparız, diye evvelce sarf ettikleri sözlerine işarettir. Ve keza, onların yalancı olduklarına bir tarizdir. Yani, sıdk erbabı değilsiniz, ancak safsatacı adamlarsınız. Evet, siz hakkı talep ederken rayip şüphe kuyusuna düşmediniz. Ancak rayip şek ve şüphelere koşarken içine düşmüş kafasız adamlarsınız. İhtar, inkuntum sadıkıyin cümlesinin ceza üç şartı makablinin hülasasıdır. Takdiri kelam, inkuntum sadıkıyine tep alu, yani sözünüzde sadık olsaydınız yapacaktınız. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَكُن النَّارُ arkadaş İn kuntum sâdıkîne tef'alû cümlesi onların aleyhine bir kıyası istisnaiyi tazammun etmiştir. O kıyasın sureti teşekkülü eğer sadık olsaydınız yapacaktınız lakin yapamadınız öyleyse sadık değilsiniz. Fakat Kur'an-ı Kerim mukaddemeyi istisnaiye yerinde yani lakin yapamadığınıza bedel Feinlem tepalu ilaahir cümlesini şekki ifade eden in ile söylemiştir. Bunun esbabı ise onların yapacağız diye ettikleri zannı bir derece okşamak içindir. Ve keza o kıyasın neticesi olan sadık değilsiniz yerine de o neticenin üçüncü derecede lazımının illeti olan fettakunlar söylemiştir. Takdiri kelam eğer sadık olsaydınız yapacaktınız. Lakin yapamadınız. Öyleyse sadık değilsiniz. Öyleyse hasmınız olan Resul Ekrem sadıktır. Öyleyse Kur'an mucizdir. Öyleyse iman ve tasdikiniz lazımdır ki ateşe düşmeyesiniz. Fettakun nar. Bu emri ilahi onlara yapılan tehditleri dehşetlendiriyor. İnlem tefaalu cümlesindeki tefaalu kelimesi fiili muzaridir. Bu fiil zamanı hal ile istikbal arasında müşterektir. Hurufu şartiyeden olan in zamanı halden istikbal dağlarına atıyor. Hurufu cazimeden olan lem istikbalden mazi derelerine fırlatıyor. Zavallı tef'alu her iki edatın ellerinde top gibi oyuncak olmuştur. Bu edatların bu vaziyetleri zihinleri hem maziye hem istikbale gönderiyor ki maziyi süslendiren beli hitabeleri altın ile yazılan muallakatları Kur'an'ın yakınına bile gelemediklerini görsünler. O sayfayı gördükten sonra istikbal sayfasını da ona kıyas etsinler. Tefalun'un te'tu kelimesine tercihinde iki nükte vardır. Birisi Kur'an'ın icazı onların aczindendir. Acizleri ise eserden olmayıp fiilden olduğuna işarettir. Yani acizlerinin menşei Kur'an'ın misli değildir. O misli yapmaktandır. İkincisi ise ilmi sarfta fa in lam bütün fiillerin terazisi olduğu gibi üsluplarda da uzun hikayeleri, işleri, vakaları, kıssaları bir lafız ile ifade eden bir fezlekedir. Sanki kinaye kabilinden cümleleri tabir eden bir zamirdir. Walan tef'alu'daki len harufu nasibeden olup dahil olduğu fiili istikbale nakleder. Müekket veya müebbet olarak istikbalde nefyeder. Demek bu cümlenin kaili pek büyük bir itminan ve ciddiyet ile şek ve şüphe etmeyerek bu hükmü vermiştir. Bundan anlaşılır ki o zatın işlerinde hile yoktur. Sual: Fettaku ittika ile tecenüb ikisi de bir manayı ifade ederler. İttikanın tecennübe ciheti tercihi nedir? Cevap: Evet ittika imana tabidir. Yani ittika iman olduktan sonra husule gelir. Tecennüpte bu tebayiyet yoktur. Ban Aley, ittika kelimesi imanı andırır ve ittika lafs ile imana ima ve işaret edilebilir. Fakat tecenlük kelimesi bu işi göremez. Bunun içindir ki İlem tefal’nun hakiki cezası olan AmenU’nun yerinde tecennebuya tercihen, fetteku ihtiyar ve ikame edilmiştir. Ennar. Nar’ın el ile tarifi, Narın mahudiyet ve malumiyetine işarettir. Çünkü Enbiya izamdan işitilmek suretiyle zihinlerde malumiyeti takarrur etmiştir. Sual: Elleti esmai mevsuledendir. Sıla dahil olduğu cümlenin evvelce malum olduğunu iktiza eder. Halbuki sılası olan ve kuduhannas vel -hijâra. Evvelce muhataplara malum değilmiş. Cevap: نَارًا وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ayeti, bu ayetten evvel nazil olduğuna nazaran, muhataplar ondan kesb-i malumat ettiklerine binaen, burada النَّار ile, elleti arasında tavsif muamelesi yapılmıştır. وَقُودُ ve وَالْحِجَارَةُ Bu kayıtlardan maksat tehdittir. Tehditlerin te'kid ve teşdid edildiğine binaen, burada النَّاسُ kelimesiyle te'kid edilmiştir. Hicara, Lafzıyla da teşdit ve tevbih edilmiştir. Şöyle ki: Menfaat necat ümidiyle taştan mamul mabud ittihaz ettiğiniz sanemler size tazip aleti yani sizi yandırıp yakan ateşe odun olmuşlardır. Zavallılar, ne için bunu düşünmüyorsunuz? Sual: Üiddet lil kâfirin. Cümlede makamın iktizası hilafına leküm yerine lil kafirin denilmesi neye binaendir? Cevap: Evet, Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği usul, aler-ekser ayetlerin sonunda külli kaideleri, fezlekeleri söylediğine göre Kur'an-ı Kerim onların cehennemlik olduklarını ispat eden delilin ikinci mukaddemesine işaret etmek üzere ismi zahiri zamir yerine yani lil kafireene cümlesini leküm yerine ikame ile tamim yapmıştır. Takdir-i kelam اُعِدَّتْ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ وَالنَّارُ اُعِدَّتْ kafirin. Yani siz cehennemliksiniz, zira kafirlerdensiniz. Cehennem de kafirler içindir.